Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihaletli Alegül TV.com.tr adresinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmail A. Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adresler üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Aynı zamanda daha önce yapmış olduğumuz bütün programlarımızda İlmihal.com.tr adresinden tekrardan izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Allah Rabbim Allah iyilikler için. versin inşallah. Evet. Misin? Hocam ilk sorumuz. Camiye geldiğinde cemaat namaza durmuş ve bir rekatta kılmıştı. Ben de imam uydum ve cemaat son teşeviğe oturduklarında ben teşeviğe okuduktan sonra namazda eksik kalan rekatı tamamlamak için ayağa kalktım. Selam vermeyi beklemenin gerekli olmadığını bir kitapta okumuştum. Ancak şöyle bir sorun oldu. Ben ayağa kalktığımda İmam bir tarafına selam verdikten sonra seyir secdesi yaptı ve ben de ne yapacağım şaşırdım. Ben de secdeye gittim ancak sonrasında şaşırdığım için namazımı iade ettim. Böyle bir durumda ne yapmamız gerekirdi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. cemaat ile imam arasındaki iktida konuları kitaplarımızda üç şekilde ele alınır. İftida tekbirini yetişip de namazın sonuna kadar imamla beraber kılan kimse ki buna fıkıh dilinde müdrik denir. İmam ile beraber namaza başlayıp ancak namaz içinde e, abdestinin bozulması gibi bir nedenden dolayı ayrılmak ihtiyacı olup daha sonradan abdest alıp kidir? kalanını devam eder. Böyle bir kimse söz konusu ki buna da lahik ifadesi kullanılır. Bir de rekat kaybı olan yani geldiğinde bir veya iki rekat kılınmıştır Hı. ve bu şekilde cemaate uyar ve imam ile beraber namaz bittikten sonra kalkar ve namazına devam eder kılamadıklarına. Buna da mesbuk ifadesi kullanılıyor. Şimdi e, sualdeki ifade aslında mesbuka dairdir. Yani namaza geldiğinde bahsediyor ama gelindiğinde namaza durulmuş hatta bir veya iki rekat kılınmış. Bu kişi de tekbir diyor ve namaza duruyor. Evet. Ee, ve imam ile beraber namazı bittikten sonra yani imam efendi selam verdikten sonra bu kimse kalkıp kılamadığı rekatları kılması gerekir. Ee, mesbuk olması hasebiyle. Bu sebepten dolayı kitaplarımızda der ki en güzel olanı imam selam verdikten sonra mesbun ayağa kalkıp namazına devam etmesidir. Ancak kardeşimizin bir ifadesi var. İşte ben kitaplarda gördüm diyor. Teşehüt miktarı oturduktan sonra da ayağa kalkılabilir. Evet teşehüt yapıldıktan sonra imam henüz selam vermeden mesbuk olan kimse ayağa kalkacak olursa bu bir problem değil. Ancak Şöyle bir sıkıntı söz konusu olabilir. Muhtemeldir ki imamın namazda yapmış olduğu bir hatası olabilir. Hı hı. Ve bu hata cemaate aşikar değildir. Ve bu hata neticesiyle imam efendi namazın sonunda sevis hecresi yapacaktır. Oysa siz ayağa kalkmışsınız, kendi başınıza kılmaya başlamışsınız. İmam efendi eğer sevis hecresi yapacak olursa sizin ne yapmanız gerekir? Evet. Mesela bununla hı hı. alakalı. <gülüyor> bu duruma düşme adına zaten deniyor ki imam sola selam verme yani sağa selam verip sola selam vermeye başladığı an demek ki seyir seyircesi yoktur. Kalk ayağa kalkarsın olamazsın. devam edersin. En güzeli bu. Ama varsayayım sualdeki gibi yapılsa yani teşebbüt miktarı oturulduktan sonra ayağa kalkılsa ve daha sonradan imamın seyir seyircesine gittiği müşahede edilse ne olur? Bakılır. Bu insan... E, kalktığı rekatı secde ile kayıtlamış mıdır yoksa secde ile kayıtlamamış mıdır? Hmm. Yani e, secdeye gitmiş midir daha henüz secdeye gitmemiş midir? Şayet bu kimse secdeye daha henüz gitmemişse ve imam Efendi de e, seyir secdesinden dolayı secde yapıyorsa Bu derhal nerede olursa olsun bırakıp İmam ile beraber seyir secdesine gitmesi gerekir. Hmm. Ki kardeşimiz zaten böyle yaptığı evet. ifade ediyor. Ve seyir secdesini yaptıktan sonra, imam ile beraber teşeğüdünü de yaptıktan sonra selam verdiğinde bu kişi kalkar. Tekrardan kıyamdı, kıraattı, rükudu secdesini hmm. de ve belki yapmış olsa bile bunları Tekrar tekrardan yap. yaparak namazına devam eder. Böyle yaparsa bir problem yok. Ancak imam seyir secdesine gittiği halde bu kimse ve o kalktığında da secdeye de gitmemişse, ayaktaysa ve imam da sevisecesine gitti. Ya ben nasıl olsa ayağa kalktım, artık ayrıldım deyip de imama uymayacak olsa, devam etmezse, bu kimsenin namazının bozulup bozulmayacağı noktasında görüş ayrılığı vardır. Hmm. Ancak Mülteka şairlerinden Damat isimli eserde baktığımız zaman ki tercih edilen görüşün de bu şekilde olduğunu söyleyerek bu kişinin namazının bozulacağı. Çünkü imam daha henüz seviş hecresini yapmamışsa, sev hecresi namazın içindendir. O zaman imamına muhalefet etmiş olacağından Hı. dolayı bu kimsenin namazının bozulur. Bir daha sil baştan kılması gerekir. Ee, bazı rivayetlerde gerek olmadığı söylense de, ibadet konularda ihtiyatla hareket etmek adına bu kimsenin namazını iade etmesini söylemek elbette daha uygun olacaktır. Peki bu insan ayağa kalkmış... Ee, ve o rekatı da secdeyle kayıtlamış. Yani secdeye varmış ve daha sonradan imamın seviş secdesini yaptığını görse bu durumda ne olacaktır? Bu durumda artık geri dönme imkanı kalmamıştır. Evet. Çünkü tamamıyla artık imamdan ayrılmıştır. Evet. Ona uymaz namazına devam eder. Çünkü artık infilatlılığını yani tek başlığına olmak bir nevi o secdeyi yapmakla tescillemiştir. Evet. Yani bağımsızlığını tabiri caizse o saatten sonra ilan etmiştir. Dolayısıyla imam seyir secdesi yapacak olsa da bunun geri dönmesi mümkün değildir. Hı hı. Namazına devam eder ve namazı bittikten sonra yani kaçırmış olduğu rekatları kıldıktan sonra müferiden tek başına ihtihsan gereği olarak imamın sehvinden kaynaklı olarak bunun da seyir secdesi yapmasının güzel görünürler. Ama ittibadan dolayı değil yani arada bir hala beraberlik var şeklinde değil de imamın bir hatası var idi. O hata yani binaen yani istihsan gereği olarak bu kişiye de seyir seyircisi yapsın ifadesi kullanılıyor. Yani e, neticede konuyu özetleyecek olursak e, her şeyden önce en güzel olan imam so sağına selam verip sonuna selam vermeye başlamadan ayağa kalkmamak. Hı hı. Kalktığınızı varsayacak olursak bu durumda iki durum vardır. Ya kalktığınız rekata secdeye varmışsınızdır veya secdeye varmamışsınızdır. Evet. Şayet secdeye varmamış isteniz ve imam da seyir secdesine giderse o durumda derhal nerede olursanız olun secdeye gidersiniz. Hı -hı. İmamla beraber seyir secdesini yapıp namazı bitirdikten sonra kalkıp kaldığınız yerden devam edersiniz. Şayet e, o durumdayken imam secdeye gittiği halde gitmeyecek olursanız namazınız tercih edilen görüşe göre bozulur. Ama e, ayağa kalkıp kalktığınız rekatı da ile kayıtlamışsanız ve kayıtladıktan sonra imam efendinin tilaves seyir secdesi yapmak üzere secdeye gittiğini gördüğünüzde artık yapacak bir şey yoktur. Namazınıza devam, devam edeceksiniz. Yapacağız. Namazınızın sonunda istihsan geri olarak imamın sehfinden kaynaklanarak siz de sev secdesi yaparsınız. Kitaplarımızda bu konu genel olarak bu şekilde ifade edilmektedir. Başlarken hocam iki madde daha saymıştık ya. Mesela bir kişinin e, cemaate uymuş. O esnada işte e, namazı dişi kanadı. Bir şey oldu. Namazı bozuldu. O anda e, gelince tekrar devam eder dediniz. Evet. E, kaldığı yerden mi devam edecek? Yoksa namazı bozulmuş olur? Şimdi, tekrardan mı kılması e, gerekecek? Buna lahik deniyor. Yani Hı -hı. imamla beraber namaza başlamış. Ancak namaz içinde bir rekat kaybı olmuş. Evet. Bu illa dişi kanaması olarak değil. Uyuyakalmıştır. Namaz içinde hmm. kalmıştır, Kendine geldiğinde bir rekat kılınmıştır. Evet. Böyle de olabilir. Veyahut da bahsettiğiniz gibi abdesti bozulmuştur. Gayri ihtiyari hmm. olarak e, kasıtlı bozmamıştır yani. Ve böyle bu durumda da bu kimse abdest almaya gidecektir, gelecektir. Kaldığı yerden yani imamla beraber nerede yetişiyorsa devam eder. İmam efendi selam verdiğinde o kılamadıklarını yani kaçırdıkları hangi rekatlarsa onları kılacaktır. Hmm. Ama burada tabii şöyle bir sıkıntı söz konusu. Özellikle abdest bozulma noktasında. E, mesela sizin cami içinden kalkıp da abdest almanızı için gerekli olan varsayım olarak söylüyorum. 10 adım atmanız yeterliyse 11. adımı atmanız namazınızı bozar. Hmm. Yani bunu fazla. E, anlayatabilmek adına evet. ya kitaplarımıza 10 adım 11 adım diye ifadesini ben görmedim. Hmm. Ama burada şu kasıt vardır. Aslında ameli kesir namazı bozar. Yani çok amel ameli bozar. Ama bu kimseye hakkında bir tesamüf söz konusudur. Yani namazına devam edecektir. Ama namaz içindeymiş gibi devam edeceği için burada fazla bir hareket etmeden en kısa bir şekilde nasıl abdestini alıp devam edebiliyorsa o şekilde yapacak. Bu günümüz şartlarında çok zordur. Özellikle abdest alınacak yerin cami dışında olması. Hani belki caminin içinde olan işte Fatih Camsi'nin arka tarafında kuyu var. Orada belki abdest alma imkanı olabilir. Bunun gibi yerler müstesna. Ama dışarı çıkacaksınız, şadırvana ineceksiniz. Hatta dışarı çıkarken ayak kaplarınızı arayacaksınız evet. vesaire. Burada ciddi anlamda bir kesil işlemi söz konusu olduğu için bunu tatbik etmek çok zordur. Belki uyuya kalma noktası olabilir. Yani sabah namazını kılıyorsunuz. Bir anda geçkinlik geldi. Baktınız imam selam veriyor. Kalkarsınız ne kadar kaçırdıysanız bunları normal şekilde devam edersiniz. Geçenlerde böyle bir şey başıma geldi. Yani eşimle beraber akşam namazının farzını kılıyorduk. İkinci işte teşevidi oturduğumuzda bizim ufaklık geldi. Annesine böyle salayım derken işte dudağına vurdu. Şey, kanama oldu. Bu sefer... Ee, o bilmediği için namazda şey yapmadı Bozmadı Sonra dedim ki namaz bozuldu yani çünkü Kan geldiği için Tekrar gitti abdest al tekrar bir daha iade etti namazı Sil baştan iade etti Sil ama baştan Zaten iade. namazdan sonra ona dediniz evet, bozuldu, tabii, değil evet. mi? Yani size iktidar etmişti Size uymuştu evet. Sizde namazı bitirdikten sonra senin namazın olmadı dediniz çünkü aptedesi. Yani Şimdi kanıt dedi ne yapayım dedi dedim işte o oradayken yapması gereken hiç vakit kaybetmeden gidip abdestini tazilip gelmesi ama tabii bu dediğimiz gibi ameli kesile seviyorum bayanlara da çok fazla hareket olmuş oluyor e, hocam. ihtimalden evet. dolayı bunun tatbiki zordur o yüzden en uygun olan tabii ihtiyatlı olarak hmm. namazı sil baştan iade etmesi güzel olanıdır evet. yani o da onu yapmıştır zaten. Bir de şunu da soruyorlar hocam e, namaz esnasında işte. İki kişi namaz kılıyoruz. Cemaatten ikisinin de şeyi bozuldu, bozuldu. veya bir kişi cemaat vardı onun da abdezi bozuldu. Bunun imama etkisi olur mu olmaz mı sorusu geldi. Şimdi bir imamın imam olabilmesi için imam olmaya niyet etmesi şart değildir. Hı hı. Ancak bir cemaatin bir imama iktida edebilmesi için cemaatin imama iktida niyetinin olması şarttır. Evet. Dolayısıyla siz münferiden dahi namaz kılsanız yani tek başına bir namaz kılsanız arkanızdan biri gelip size iktida ise kıldığınız Hı. namaz aynı namazsa bu namaz sahiptir evet. ve cemaat olmuş olur. Şimdi siz diyorsunuz ki biz cemaatle zaten namaza durduk. Evet. Tekbir aldım namaza başladık. Arkadaki cemaatin bir şekilde namazdan çıktı. Bir şekilde namazı bozuldu. Hı hı. Bu size yansıyan bir tarafı var mı? Yoktur. Siz Yok. namazınıza yine devam edeceksiniz. Yani arkanızda birileri varmış gibi devam edersiniz. Yani burada cemaat sevabından mahrumiyet belki söz konusudur değil midir? Bu akla gelebilir ama bu sizin vusunuzda olan sizin ihtiyarınızda olan bir şey değil. Siz çünkü cemaatle namaza başladınız. Evet. Bu şekilde namazınızı devam edin. O bozdu diye sizin namazınızı bozmak bu doğru bir şey değildir. Hı. Çünkü bir ibadete başladıktan sonra o ibadeti keyfi olarak bozmak caiz değildir. Evet hocam. O anda mesela hani abdest bozulduğunu gördüğünüz an hemen selam vermek lazım değil mi? Namazdan çıkmak o lazım. O kişi için biliyorsunuz? diyorsunuz? Hani mesela namaz esnasında dişi kanadı bir şey oldu. hani. Zaten abdesti bozulduğundan dolayı Namazı o kişinin namaza aykırı bir hareket yapmasıyla namazdan çıkmış olacaktır zaten. Anladım hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Benim mülklerim var ve kiralarıyla geçiniyorum. Bir kiracımla aramıza şöyle bir olay geçti. Sözleşmesi bittiğinden yeni bir anlaşma yapmak üzere bir araya geldik. Ben kira için bir bedel söyledim ancak kiracım bu rakamı kabul etmedi ve daha düşük bir teklifte bulundu. Ben de o teklifi kabul etmedim ve dediğim arş kabul etmiyorsan yeri boşaltırsın dedim. O da kabul etmedi ancak bu konuşmadan 3 ay sonra yeri boşalttı ve bana 3 aylık kirayı eski fiyattan verdi. Ben de içerideki parasından keserek söylediğim artışı aldım. Ancak hakkını helal etmediğini söyledi. Bu konuda gerçekten hakkına girmiş olur muyum? Ahirete kul gitmek istemiyorum. Vereceğiniz cevaba göre hareket edeceğim demiş. Evet. Şimdilik e, İslam fıkhında bir kuraldan bahsedilir. Bir kaideden bahsedilir. E, i̇htiyacın olduğu halde, ihtiyaç mahallinde kişinin konuşma imkanı olduğu halde konuşmaması sükut etmesi mevcudu kabullenmiş olduğu anlamı taşır. Hı hı. Ama bu genel değildir. Yani normalde konuşmamaya konuşma hükmü verilmez. Evet. Ama buna bir istisna olarak denir ki eğer orası mağrudülhace ise ihtiyaç mahalli ise ve sizin konuşmanıza mani başka bir şey de yok ise buna rağmen sükut ediyorsanız o zaman mevcudu kabullendiniz. Bu konular fıkıhta incelenirken örneklerden bir tanesi, misellendirmelerden bir tanesi de e, Mecelle Ahkam Maddeleri de 400. veya küsür, küsüratlı olabilir maddelerinden bir tanesi de bu konuya benzer bir mesele. Yani icara akitlerinde, kira akitlerinde e, diyelim ki adamla anlaştınız işte ayda şu kadar vereceksin e, oturmaya başla. Oturdu bir ay, iki ay, üç ay, beş ay. Tabii sözleşme aylık ise. Yani yıllık yaptınız, her ay oturdu. Zaten burada bir oynama yapamazsınız. Hı hı. İkinci, yani akit bitti artık. Yeni bir akit yapacaksınız. Ev sahibi olarak siz deseniz ki ona bundan sonraki kiran şu kadar olacak. İşine gelmiyorsa çıkarsın, işine geliyorsa oturursun deseniz. O da sükut ederek oturmaya devam etse. Bu durumda o kişinin konuşmaması sizin vermiş olduğunuz teklifi kabullenmesi anlamındadır. Ve ne hangi fiyat söylediyseniz artık oturduysa ya ben kabul ettim demedim ki deme hakkına sahip değil o fiyatı vermek zorundadır. Evet. Ancak şöyle olsa siz dediniz ki işte kira bundan sonra 100 lira olacak örneğin. O da dese ki hayır ben 100 lirayı kabul etmiyorum. 60 liraya devam edelim dese ve siz bir şey demeseniz yani ev sahibi olarak siz onun bu sözü üzerine bir şey demeyip o da oturmaya devam etse bu durumda siz onun teklifini kabullendiğiniz olarak kabul edilir. Yani biriniz iradede bulunuyor, irade beyanında bulunuyor. Karşı taraf o irade beyanını kabul ederse, kit onun üzerine devam eder. Ama kabul ettiğine yani kabul etmemesi, aslında sükut etmesi bir nevi kabul ettiğine bir işaret olarak evet. bakılacağı için es-sukut fi beyan Biraz önce dediğimiz gibi ihtiyaç mevziğinde konuşmanın gerekli olduğu bir yerde konuşmaması mevcudu kabullenmesi anlamında taşındığı için o rakama razı oldu demektir. Şimdi iki örnek verdik. iki misal verdik. Evet. Birinci misalimizde mal sahibi diyor ki bundan sonra buranın bedeli bu kadar. İşine gelirse otur, işine gelmezse oturma diyor. Kiracı sükut ederek oturmaya devam ediyor. Mal sahibinin verdiği rakama razı geldi demektir. Bunu vermek zorunda. İkinci örneğimizde ise tam aksi olarak e, kiracı diyor ki hayır ben kabul etmiyorum bu rakamı bu şu kadar olsun diyor. Ama mal sahibi buna itiraz etmiyor ve kiracı oturmaya devam ediyorsa burada da mal sahibi bunu kabullendi demektir. Ama her iki tarafta kabullenmese yani e, ben soruyu sanki o şekilde anlıyorum. Evet, iki yani mal sahibi diyor ki bundan sonra kiram budur. E, kiracı diyor ki hayır ben bunu kabul etmiyorum artış şu kadar olacaktır öteki diyor ben de bunu kabul etmiyorum Çık bu kadardır diyor. diyerek her, her iki tarafta ısrarcı bir şekilde diğer tarafın teklifini kabul evet. etmediğini dillendirse ve buna rağmen oturmaya devam ettiği zaman burada icara aktı aslında bir nevi fasıt olmuştur. Çünkü ben bu malın sizin menfaatlenmenize izin vermem benim istediğim rakam doğrultusunda olması e, olmasıyla evet. yani irademizin bir noktada birleşmiş Birleşme olması film. gerekir. Ama birleşemedi. Yani benim irademle buraya siz oturmuş olmadınız. Bu durumda tabiri caizse siz benim yerimi gasp etmiş oldunuz. Ve da icara akti yaptık yani kiraya verdik ama kira aktinde bir bedel noktasında bir anlaşmamız söz konusu olmadı. Hı hı. Bu durumda ücretin meçhul olması icara aktini fasit kılar yani kira aktini fasit kılar. E ne yapılması gerekir? Siz işte şu kadar ay bu kadar uyu oturdunuz. Ne kadardan bana bir ücret vereceksiniz? Burada da deniyor ki o ki burası kiralanmak üzere hazırlanmış bir yerdir. Menfaati de karşı taraf zayi etmiştir. Buranın piyasa değerinde böyle bir yer ne kadar kiraya gidiyorsa o kira bana vermek zorundasınız. Buna misil derler fıkıh dininde. Şimdi e, sualdeki meseleye baktığımızda ee, ev sahibi diyor ki, mal sahibi diyor ki, sözleşme bitti, yeni bir sözleşme yapacağız. Ben artışı şu kadardan talep ediyorum. Kiracı hayır, ben istemiyorum, şu kadar olsun. Öteki ben senin dediğini kabul etmiyorum, bu kadar aksaklıkta çık diyor. Ve her alükarda, her iki tarafta birbirinin teklifini kabul etmeyerek Aynen. 6 ay veya da bir sene bir mühlet geçmiş. Yani bu zaman zarfında ev sahibinin mülküden istifade etmiş kiracı olan kişi. Evet. Ortada bir akit yok. O zaman ne olması gerekir? Ee, şimdi burada diyor ki ben istediğim fiyat ondan almak talep ettim. O da vermek istemedi çünkü anlaşmadık dedi. Ama benim elimde işte belli miktar parası olduğu için oradan kesinti yaptım. Hmm. O da hakkımı helal ediyorum etmiyorum. Aslında bu gibi meselelerde yani tarafların olmuş olduğu meselelerde bir tarafın anlatımına göre cevap vermek uygun değil. Evet. Çünkü neticede sizden aldığıyla diyecek ki ben hocaya sordum sen haklısın. Haklısın derse problem değil de sen haksızsın dediği zaman o da haklı olarak diyecek ki, yani hoca beni dinlemeden benim haksız olduğuma nasıl kanaat getirdi. Evet. O yüzden biz fetvada yani bizim danışma hattında bu gibi ikili diyaloglu meselelerde bir soru geldiği zaman kesinlikle cevap verilmemesini. Ee, belki bu gibi meselelerde her ikisinin itibar edeceği, tanıdığı, e, bildiği ilmine, takvasına, ameline güvendiği birine gelerek onu bir nevi hakem tayin ederek konusunu ona arz etsinler. Her iki tarafta Hı -hı. hoca efendi her ikisini de dinledikten sonra İslam fıkhının gereği nedir onu söyler, tatbik ederler veya etmezler. Ama burada biz e, soruya göre meseleyi değerlendirecek olursak evet. veya hani biz kendimiz bir fıkhı yaparak bunu ee, cevaplayacak olursak her iki tarafta birbirlerinin iradesini kabul etmediklerinden dolayı burada kiracı diye tabir ettiğimiz kişi mal sahibinin menfaatini zayi etmiştir. Hı hı. O zaman bu menfaati ödemesi gerekir. Bunu neyle ödeyecektir? Geçimisi. Ne senin demen ne benim demem. Belki piyasa şartları. Hı hı. Piyasa şartlarında böyle bir mülk işte dükkansa dükkan, evse ev ee, ne kadar bir kira bedeliyle kiraya verilebiliyorsa ben o kadar rakamı sizden talep etme hakkına sahip olacağım. Bu belki daha aşağıda olabilir, belki yukarıda, yukarıda olabilir. olabilir. olabilir. Çünkü evet. siz eski kiracıysanız muhtemelen hmm. daha yukarı olacaktır. Yani ecrimisil. Ha Piyasa şartları düşmüşse o zaman belki de aşağı olacaktır. Önemli değil. Ne sizinle ne benim dediğim. Çünkü ikimiz de belli bir noktada anlaşmadık. Bu takdirde çıkmanız gerekirken çıkmadınız. Benim malımın menfaatine zayi etmiş olacaksınız. O zaman bunu bana ödeyeceksiniz. Evet. Bunu da neyle ödeyeceksiniz? Müsemmayla değil de dediğimiz gibi piyasa şartlarına göre böyle bir dükkanın, böyle bir evin kira ne kadarsa o kadarını sizden tahsil etme hakkına sahib olurum dine. Evet hocam. Bir yer e, sorumuzda hocam. Kuşluk namazı kılarken ilk teşebbü yapmadığımdan dördüncü rekatta seyir secdesi yaptım. Sonra selam verme niyetindeyken anlamadan ayağa kalktım ve iki rekat daha kıldım. Yani toplam altı rekat kılmış oldum. Nafile namaz olduğu için bir selamla altı rekat kılmanın caiz olduğunu biliyorum. Ancak namazın içinde seyir secdesi yapmış oldum. Bunun bir zararı olur mu? Şimdi... E... Sualeden kardeşimizin de ifade ettiği üzere sehiv seycesi namazda vuku bulan bir hatadan kaynaklı. Hmm. Ki bu hata vacibin terki, vacibin tehiri, farzın tehiri şeklinde olan bir hata. Hmm. Aslında bunu e, hidayet sahibi İmam Merginani tek bir ifadeyle e, telaffuz ediyor. Hmm. Vacibin terki. Hmm. Çünkü bir farzın tehir edilmemesi de vaciptir. Tehir edilecek olursa vacip terk edilmiş olur. Dolayısıyla bir vacip terk edilmişse ve bu terk edilmesi de kişiden sehven vuku bulduysa yani kasıtlı bir şekilde vuku bulmadıysa bu insan seyir secdesi yapmak zorundadır. Peki seyir secdesi nerede yapılır? Namazın sonunda yapılır. Namazın ortasında seyir secdesi yapma meşruiyeti gerçekten yoktur. Peki nafile namazlara baktığımız zaman bir insan nafile namazları evet e, bu konuda İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah ile i̇mam Ebu Yusuf Rahimullah arasında işte fazilete dair iki mi e, yoksa 4 rekat mı 8 rekata kadar mı tek selamla kılınır mı tartışması olmakla beraber hepsi şu konuda ittifak etmiştir ki nafile namazlarda bir selamda 2 e, rekattan fazla namaz kılınabilir. Dört rekat da kılınabilir, sekiz rekat da kılınabilir. E, yeter ki teşebbütleri yapa yapa devam etsin. Hatta, hatta son teşehhüt olmadığından dolayı e, bu konuda da tartışma var. Bunu biz e, geçen haftaki programda herhalde dillendirmiştik. Evet. Yani o ilk teşehhüt o zaman vacip konumuna indiği için o terk edilecek olsa bile namazı zarar vermeyecektir, namazı bozmayacaktır. Ama burada diyelim ki teşebbüleri yapa yapa devam ettiği zaman bu namaz 4, 6, 8 şeklinde kılınıp gidebilir. Evet. Şimdi kardeşimizin ifadesi şu. Namaz kılıyor, nafile bir namaz kılıyor. Ve namazın sonuna geldiği kanaatinde e, ve namazı da vuku bilen bir hatasından dolayı yapıyor. yapıyorum. Evet. Sevişecisini yaptıktan sonra u yapıp Salli bari dualarını okuyup selam verip namazdan çıkması gerekirken o anda dalgınlığından dolayı namazımı ilave edeyim demiş ve kalkmış. Aslında kitaplarımızda bu kimsenin namaza ilave etmesinin doğru olmadığı ifade edilir. Hı hı. Ama hani dalgınlıktan diyelim kalktığını düşünecek olursak veya kasıtlı kalktığını düşünecek olursak doğru olmamakla beraber namazına devam eder. Bu kişinin hmm. namazı bozulmuş olmaz tercih edilen görüşe göre. Evet. Bu konuda da iktilaf vardır. Ee, ama mülteka sahibi burada da tercih ettiği görüş e, İbrahim el-Halebi hazretlerinin e, namaza zarar vermeyeceği ancak namazdan sonra tekrardan seyir secdesini iade edeceğini söyler. Hmm. Yani namazın ortasında seyir secesi meşru değil, hoş karşılanmadığından hmm. dolayı. Bu da zaten bir daha yaptığını gerçi ifade etmiyor ama yapması gerekirdi. Yani yapmasa da ne olacak? Kerat beraber namazı yine sahi olmuş olacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da. Eşimiz içkiliyken cima etmeyi kabul etmezsek günah mı, hükmü nedir? Şimdi, e, nikah haktı eşlerin birbirlerine karşı bir takım hakları yüklemektedir. Hı hı. Erkeğin de hanımına karşı, hanımın da erkeğine karşı bir takım hakları vardır. Ancak bu hakkı ifa etmek, karşı tarafa zulmü iktiza etmemesi gerekir. Yani bu geneldir. Aslında bunu sadece nikahla bağlantılı olarak değerlendirmeyelim. Bir insanın kendi mülkünde dahi yapacağı tasarruf, bir başkasına zarar vermemekle bu kayyettir zarar verecek olursa sizin kendi mülkünüze dahi tasarruf yapmaya belli noktalarda e, tahdit altına alınabilir. Şimdi nikah, hanımın kocasına karşı, kocanın da hanımına karşı belli bir vazifeleri yüklemektedirler. Bu vazifelerden bir tanesi de bahsettiğiniz gibi özel hayattır. Peki bu özel hayat ama Kişinin işte erkeğin hani bahsettiğiniz gibi içkili bir şekilde, sarhoş bir şekilde, nahoş bir şekilde hanımına yaklaşma talebinde bu hanıma eziyet verecektir. Hı hı. Burada onun hakkıdır diyerek süküt etmek... Kadının evet bir hakkı ifa etmek ama bir tarafa zarar vermek suretiyle olacağı için biz burada e, kadına şunu deme hakkına sahip olmalıyız ki bu konuda yaklaşmaması, yaklaşmasına müsaade etmemesi kendi hakkını muhafaza etmeye yönelik bir eylem olacağı için bunun herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet. E, çünkü evet belki içki içmesi bireysel bir günahtır hatadır, şahsına talük eder, aileye talük etmez, ama o içkinin neticesi olarak sarhoş olması, işte pis kokması veya belki yapmaması gereken bir takım şeyleri yapacak olması. Yani ki şu anda akli meleklerini yitirmiştir. Ne yapacağı belli, belli. değildir. Yani böyle bir konumdayken kadına hayır sen yine bunu ifade etmek zorundasın demek bu kadına zulümdür. Hmm. Oysa şerif şerif kadına da zulmetmez, erkeğe de zulmetmez. Birbirlerine karşı belli hakları yüklemiştir. Ama bu haklarda karşı tarafa zarar vermemeyi de şart koşmuştur. Hmm. O yüzden böyle bir durumda biz kadına sen mecbursun git kocana her halükardan memnun et demek doğru bir şey değildir. Evet hocam. Rabbim tabii bu ve bu kardeşlerimiz gibi olanları da tez zamanda kurtarsın. Hakikaten kötü Anladım. bir durum. Ee, yani siz yolda giderken bile böyle bir halle müptele olan bir kimsenin kokusundan rahatsız oluyorsunuz. Hı -hı. E, bu bir hayat arkadaşı olursa bu kişi hakkında hakikaten büyük bir eziyet olacaktır. Rabbim böyle kocalara da insaf nasip etsin. Anladım. Yani hem Allah hakkı artık kul hakkına Hı -hı. ve o kul da kendi eşi. Yani daimi olan bir hayat arkadaşı bu aileye tahallük eder, çoluk çocuğuna tahallük eder. E Rabbim tez zamanda onları da kurtarsın diyoruz inşallah. Bu aynı zamanda hocam içki ile beraber e, sigaranı mesela vermiş olduğu pis bir koku var. Veya işte bir insan çalışmıştır, etmiştir gün içerisinde çok terlemiştir. E, üzerinde çok farklı bir koku bazen bazı insanlar da olabiliyor. Bu tip durumlarda da bu dediğimiz yani, geçerli e, tabii olur Tabii ki mesela içki noktasında sadece koku olarak bakmadık. Artı bir de akli melekesini evet. yitirmesi, sarhoş olması, ne yapacağını bilmemesi. Hı. Ama dediğiniz gibi bu mubah yolla dahi olsa ki sigara için bunu kastetmedim. Sigara zaten keraten hali değildir, tahrimidir. Hı hı. Ee, ama hadi terlemesi olabilir veya başka bir pis koku üzerinde olabilir. Olur ya insan işi icabı çalıştığı ortamda evet. pis kokuya mütela olan bir insan. Hı hı. O halde geldiğinde yine kimseye eziyet verme hakkına sahip değildir. Evet. Yani o kişide üzerini yıkaması yani o kokuyu bir şekilde üzerinden gidermekte elbette ihtiyaç vardır. Yani ben evin reisiyim ben erkeğim benim dediğim dediktir deme hakkına sahip değil. Erkeğin de hanım üzerine, hanımın da erkek üzerine bir takım hakları vardır. Ama bu hakların ifası karşı tarafa zulüm yapmamak kaydıyla mukayyettir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz. Hocam hasta, yaşlı bir teyze veya amca... Yarım saatte bir abdest kaçırıyor. Üstünü devamlı değiştiremiyoruz. Ee, namaz kılacak kadar vakit oluyor. Üstü pis olduğu için her namaz üstünü değiştirmeye gücü yetmiyor. Hasta bacağı şiş çok zorlanıyor. Özürlü sayılır mı yoksa bu hale rağmen her namaz ila o elbiseler değişmesi gerekir mi? allah Teala Hazretleri ümmet Muhammed'in hastalarına bu vesileyle de şifalar ihsan eylesin dua etmekle başlayalım bu sorunun cevabına. Ee, tabii ki şu bir gerçek ki İslam fıkhında teklif yutak yoktur. Yani bir insanın yapamayacağı bir şeyi ona teklif etmek böyle bir şey asla mümkün değildir. Hı hı. Ee, normalde bir insanın özür sahibi olabilmesi, özür sahibi olduktan sonra nasıl hareket etmesi bununla alakalı fıkıh kitaplarımızdaki ifadeler aşikardır. İşte özür sahibi olduktan sonra o özürden kaynaklı olarak üzerinde necasetin bulunması ki bir insanın abdesi olup olmaması ayrı bir şey. Üzerinde necasetin bulunup bulunmaması başka bir şeydir. Hı hı. Çünkü namazın şartlarından bir tanesidir hadesten taaret. Diğeri de necasetten taaret. Diğer hı. şartlar gibi. Bu sebepten dolayı eğer özür Necaseti de üzerinde tutmasını gerektik kılıyor ise onu da şu şekilde beyan ediyorlar onu temizlediğinde namaz kılacak kadar fırsat vermeden bir daha gelebiliyorsa o miktar necaset bu durumda o konuda da müsamahalı davranılarak yani o necaset üzerinde var olsa da harici bir necaset almama kaydıyla namazına mani olmayacaktır. Şimdi sual eden kardeşimiz yaşlı bir bayandan bahsediyor. Evet. Ee, abdest almadaki büyük güçlülüğünden, sıkıntısından, yardım edecek kimsenin olmadığından, e, üzerini değiştirme imkanında bulunmadığından ve gayri ihtiyar bu şekilde bir akıntı olduğundan bahsediyor. Bu kişiye sen hiç namaz kılma demektense yapabildiği kadarını yaparak namazlarını yine kılmasını söylemekte fayda vardır. Dedik ya teklif malayutak yoktur. Yani insanın vusunda olmayan bir şey ona yüklemek şeri şerifin ruhunda zaten öyle bir şey yoktur. Hocam burada hemen parantez içinde tekrar etmek anlamında sormak istiyorum. Evet. Özellikle e, anneler çocukları emzirirken, çocuklar ufak yaştayken ufak tefek kusmuklar ağzına o süt şeyleri veya evet. kusmuk diye tabir ettiğimiz şeyler de gelebiliyor. Bu tip durumda da yine Namaz, durumu nasıl Şimdi olacak, şöyle söyleyeyim hani bu konu aslında sadece anne sütüyle beslenen çocuğun kusmu necis midir değil midir meselesi. Hı hı. E, bu konu biraz tartışmalı bir konu e, hakkında farklı görüşlerin olduğu bir konu evet. e, ama bununla beraber tercih edilen görüşe göre necis olmasıdır. Hı hı. Hatta bununla alakalı İmam-ı Ebu Hanife Rahimullah'tan yapılan bazı nakiller vardır. Cami-i Sigar isimli eserde bu konu detaylı bir şekilde de ele de alınmıştır. Dolayısıyla bu necistir. Ha, sadece şöyle bir olay vardır. Diyelim ki işte anne çocuğu göğsüne aldı, süt verirken çocuk göğsüne kustu. Kustu ama tekrardan çocuk emerek temizledi. Bunun temizlenme olarak değerlendirdiği kitaplarımıza geçerli. Hmm. Ama diyelim ki elbisesine geldi veya öyle bir temizlik olmadı. Elbette bu kusmuk necis olacağından dolayı e, namaz kılma esnasında buna dikkat etmesi gerekir. Üzerinde kusmuk varsa, belki bu çocuk kusmu dahi olsa bundan temizlenerek namazına kılmasına Sinmek gerekir. Silmek yeterli olmuyor değil mi hocam bundan? E, yani bu, mesela çocuğun gazını alıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Silmek ile temizlenmenin geçerli olabileceği yerlerde necasetin içeri sirayet etmemesi. Hmm, yani mesela tamam. şu masa üzerine bir necaset dökülse bu silmekte temiz olabilir. Temiz Ama bir kumaş üzerine necaset döküldüğü zaman bu silmekte temiz olmaz. Bu yıkanması ha. gerekecektir. Yani normal necasetten temizlik neyse burada da aynı şeyleri söyleyebiliriz. Tamam hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Ezan okunurken Kur'an-ı Kerim okuyan biri Kur'an-ı Kerim okumaya devam edebilir mi? Ezan okururken tuvalete gelebilir mi? Minarelerden günde beş defa e, duymuş olduğumuz Ezan-ı Muhammediye şüphesiz İslam dininin en büyük şairlerinden bir tanesidir. E, ve ezan işitildiğinde de buna icabet etmek gerekir. Hı hı. Ve bu icabette asıl olan vaktin namazını kılmaktır. Yani icabet dediğimiz nedir bu icabet? Bu konuda genel ve asıl olan şey o vakit namazı, hangi namazı o namazı eda etmektir. Hmm. Bunun yanı sıra müezzinin söylediği kelimeleri tekrar etmenin de e, hanefi kaynaklarında vaciptir görüşü olsa da tercih edilen görüşe göre sünnet olmasıdır. Biz de hep şey yaparlar ya, hocam sonunda daha hoca efendi la ilahe illallah demeden Hemen böyle bir yetiştirmeye çalışır. Dur hoca söyleme biz söyleyeceğiz gibi. Asılın tamamının söylenmesi evet. lazım. Yani onu hiç kimse tam söylemiyor. Tamamıdır. Evet. Yani ezanı Muhammediye okunurken o hoca efendi söyler, müezzin efendi söyler. Siz dinledikten sonra onu tekrar edersiniz. Hı -hı. Bu şekilde bir icabet. Ama dediğimiz gibi asıl icabet namaza icabet. Hı -hı. Ondan sonra müezzinin söylediklerini tekrar etmek. Bu sebepten dolayı insan imkan nispetince bir işle dahi meşgul oluyorsa ezana hürmet gösterebilme adına o işi bir an olsun bırakmak, ezanı dinlemek, onu tekrar etmek bu sünneti ihya edebilme adına gerekli olan bir şey. Bedaü Senayi isimli Hanefi kaynaklarında olan bir kitap yine Fetevain diye isimli eserde Hatta diyor ki Kur'an-ı Kerim dahi okurken evla olan susup ezanı dinlemesidir. Ama olur ya önemli bir işi vardır. Orada bir fasıla vermemesi gerekir, devam etmesi gerekir. Bu gibi durumlarda da o vazifesine devam edebilir. Yani burada ezanı dinlememek, hürmetsizlik olarak ad edilmemeli. O biraz da kişinin niyetiyle alakalı olan bir şeydir. Dolayısıyla ezanı okunurken, evet asıl olan namaza icabet, bununla beraber bir an olsun dahi onu tekrar etmek, yani müezzinin söylediklerini tekrar etmek ki bu sünnette devam et bir şekilde... Ama buna da imkan yok. Başka bir şeyle de meşgul olması gerekiyorsa da meşgul olur. Hatta bu vesileyle şunu da söylemekte fayda var. İşte abdest almak için lavaboya girmek, ezan esnasında tuvalette bulunmak Hı -hı. zarar verir mi? Ee, ki bu da zarar vermez. Yani siz orada bir ezana karşı bir hürmetsizlik manasıyla değil. Hatta şunu da söyleyebilelim ki kişinin lavaboya gitmesi, o ihtiyacı görmesi namaz için ön hazırlıktır. Hı -hı. Yani necasetten taharettir. E, netice itibariyle bu kabilden bakıldığı zaman bu da abdestin e, önde bulunması gereken sünnetlerinden bir tanesidir. Evet. E, necaseti temizleyebilmek için işte orada istifra istifra edebilmesi meseleleri. Dolayısıyla yani bu imkan varsa tabii ki yani normal temiz bir ortamda ezanı dinlemek, ondan sonra ezan kelimelerini tekrar etmek. Ama yok abdest almanız gerekiyor, lavaboya gitmeniz gerekiyorsa bunları da yapmanıza bir mani olmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Benim e, fistül akıntım var. Bu akıntı aslında vücudumuzun o bölgede doğal ürettiği olması gereken bir sıvı. Dolayısıyla kadınlardaki akıntı hükmüne girer mi yoksa abdesti bozar mı? Bozarsa özür sahibi olduğundan abdestimi illaki vakit girdiğinde mi almalıyım? Evet. Şimdi kardeşimizin e, özellikle kadınlardaki akıntı gibi ifadesini kullanması kadınlardaki akıntı ile alakalı bizim buradaki birçok konuşmamızı dinlemiş oraya atıfta bulunmaya evet. çalışıyor. Hı -hı. Yani bir, bir kadında mutat olan bir akıntı, hastalıktan kaynaklı olmayan bir akıntı. Ee, ki akıntı da değil aslında bir yaşlılıktır hı hı. bir rutubettir buna rutubetül ferç vajinal salgısı ifadesi kullanılıyor ee, bu hanefi mezhebine göre tercih edilen görüşe göre temiz olduğudur abdesti bozmayacağı Boz. ki bununla alakalı bizim uzunca anlatımlarımız derslerimiz vardı ee, gerek tıbbi ifadeler ile işte günümüzde bu nedir ee, gerek bizim fıkıh kitaplarımızdaki kaynaklarımızdaki ifadeler nedir bunu konuşmuştuk evet ancak e, burada bahsettiği şey e, bağırsaklarla alakalı, karın bağırsaklarda e, hastalık neticesinden kaynaklı olan bir akıntı. Hmm. Her ne kadar oradan da gelse bu bir hastalıktan kaynaklı bir akıntıdır ve muhtat olan her insanda var olan bir şey değildir. Hmm. Yani e, kadınların işte e, rutubetül ferç diye tabir ettiğimiz muhtat bir sıvılık kabilinden değil. İşte e, koltuk altındaki ter gibi, kasık teri gibi Değil, değildir. Evet. Dolayısıyla e, Hanefi mezhebinde şöyle bir kural da vardır. Vücuttan herhangi bir hastalık neticesiyle çıkan her akıntı abdesi bozar. Hı -hı. Çünkü bu hastalık iltihaptır, e, kandır, irindir. Ki bunlar da necistir. Bu sebepten dolayı bu abdesi bozacaktır. Dolayısıyla bahsettiği şey de hastalıktan kaynaklı olarak geldiğinden dolayı bunun da necis olduğu ki e, zaten bu konuyla iştigal eden yani ehline bu konu sorulduğu zaman onun iltihap olduğu ifade ediliyor bu hmm. akıntının. İltihap ise vücutun dışarı atmış olduğu irin kabiliğinden olan bir şeydir. Bu da necistir. Necis olan bir şeyde elbette abdisi bozacaktır vücuttan çıkmasıyla. Bunun alakalı bir yine burada tıbla alakalı bir, bir soru geldiğinde şöyle bir şey söylemişti hocam. Yani arkada makat bölgesinde sadece terlemeden kaynaklı orada peçeteyi veya bez sürdüğümde böyle bir leke görüyorum. Büyük abdest lekesi görüyorum. Yani bu benim elbiseme iç çamaşırına bulaşmıyor demişti. Evet. Bu da herhalde yine şeye giriyor değil mi hocam? Aynı bu hastalık gibi bir şey oluyor o zaman. Şimdi şu var terlemeden kaynaklı bir leke buluyorum derken bu insan büyük abdestini yaptıktan sonra temizlik noktasında güzel bir temizlik yapamamıştır. Ee, ve güzel bir temizlik yapamamasından dolayı necaset yani oradaki Hı. necaset e, peçeteye gelmiş olabilir. Dolayısıyla içerden e, dışarıya bir şey çıkmış değil. Dışarıda olan necaseti siz silmiş oldunuz bunu söyle farklı hocam. Şöyle normal gidiyor mesela abdest e, lavaboya gidiyor, temizliğini yapıyor, abdestini namaz kılıyor. Diğer vakite geldiği zaman bu tip şeyler yaşayabiliyor. Yani her zaman olan bir şey olmadığını o zaman söylemişti. Bu hani fistül hastalığı olarak mı diye aslında bunu, bunu sormuştu. Bunu bilmiyorum yani bunu bir ehline sormak evet. lazım. Ee, gerçekten oradan yani <gülüyor> içerden bir akıntı şeklinde dışarıya gelmişse veya bir necaset içerden dışarı çıkmışsa bu abdesti bozar. Sonuçta bir necaset çıkıyor yani. çıkar şeyi buluyor. Ama var olan bir necaseti siz oradan almışsanız e, yani dış bölgedeki bir necaseti işte biraz önce dediğimiz gibi temizliğin güzel yapılmamasından kaynaklı <gülüyor> bir necasetse ondan önceki abdesti o bozmaz. Yani vücutta bir necasetin varlığı abdeste zarar evet. vermeyecek. Onun belli bir şeyi var zaten. Yani, o namazla alakalıdır. <gülüyor> yani bakın bir İnsanın vücudundaki necasetin abdesti, abdesti bozup bozmaması ayrı bir şey. Hmm. O şekilde namaz kılıp kılmaması başka bir şeydir. Evet. Bunları karıştırmamamız lazım. Yani o halde eğer o işte belli bir miktara ulaşmışsa zaten namaz sahip değildir. Hmm. O miktara ulaşmasa bile onun temizlenmesi namazın saati için güzel olan şeylerdendir. Evet. Ama abdest bozma noktasında ise iç taraftan dışarıya bir şey geldi mi gelmedi mi gelen şey necis mi? Ki zaten mutadın dışında gelen bir şey Hanefi mezhebine göre zaten abdesti bozacaktır. Hastalıktan dolayı ağrıdan dolayı gelen şeyler de bu kabildendir. Evet ki zaten o bölge necaset bölgesi olması hasebiyle de zaten gelen bir şeyin necis olması ağır kazanan bir şeydir. Evet hocam. Son olarak dua babında neler söyleriz hocam? O ki hastalıktan bahsettik. Rabbim bu vesileyle de ümmetin Muhammed'in hastalarına acil şifalar ihsan edilsin. Amin inşallah ki hastalık deyince yine paylaşmakta fayda görüyorum hani bizim İsmail Adı fıkıh kurulumuz var iki komisyondan müteşekkil evet. işte 12 arkadaş bir de 4 kişi bizim 4 hoca efendiden bir tanesi bizim Abdullah hoca rahatsızlandı ona da bu vesileyle de dua etmiş olalım ciddi bir rahatsızlık atlatıyor ameliyat oldu Hı -hı. dinleyicilerimizden de onların hakkında belki tanıyorlardır belki Hı -hı. tanımıyorlardır ama gıyabi olarak ehli ilimdir medresede talebeleri olan ee, ve bu yola kendini vakfetmiş olan bir hoca efendidir. Rabbim ona da tez zamanda acil şifaları isimlenesin. Aminşallah. Rabbim onu ilme bağışlasın. Amin. Eskiden olduğu gibi medresede tedrisata e, sağlıklı günlerindeki gibi devam etmeyi de inşallah Rabbim nasip etsin. Ve bu vesileyle de dinleyicilerimizden de dua, et, e, dua etmelerini istemiş olalım. Allah razı olsun. Allah Rabbim şifalayı sahnesin inşallah. Allah. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sona gelmiş bulunuyoruz. Sizlerle yine sorularınızı ilmihaletlalegültv.com teradesinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hepiniz Mevla Ermanet Olun. Hoşçakalın efendim.